müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, kutbul arifin, eşrefoğlu Rumi hazretleri, dünya sevgisi hüsranla biter. Ey aziz, zenginlerin, sultanların, ve dünya ehlinin, dünyayla münasebetlerini gösteren misalleri anlattım. Şimdi sıra, Salih ve fakirlerin misallerinde. Bir de bunlara öğren. Biri uyurken rüya görür. Rüyada hapishanedeymiş. Kendisine yemek verilmiyor. Birçok zorluk ve aciz içinde. Ne yapacağını bilmez halde. Birden bu kabustan uyanır. Bakar ki yumuşak yatağındadır. Evinde ailesiyle birlikte. Bela ve zorluk rüyaymış. Çok sevinir buna, haline şükreder. Fakir ve salih kişiler bu adama benzer. Ölüp kabre konulduklarında canları bedenlerine girer. Uykudan uyanır gibi kalkıp çevrelerine bakınca bir de ne görsünler. Gül ve reyhanların açtığı, bülbüllerin öttüğü güzel bir bahçede, yumuşak yataklarında padişahlara layık bir halde oturmaktadırlar. Çevrelerinde güzel cariyeler el pençe durmaktadır. Bunlar, fakirlik ve sıkıntılarımın hepsi dünyada, keyif ve rahatımsa buradaymış. Diyerek, dünya sıkıntılarından kurtuldukları için sevinir, Allah'a şükrederler. Saadet kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüphesiz kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe, Yahut, Cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ey aziz! Dünyada, Nefsinin isteklerini yerine getirip, Onu hoşnut edenler, Tasasız gezinenler, Öldüklerinde, Zorluk ve tasaya düşerler. Bundan kurtulmaları kolay olmaz. Belki de, Hiç kurtulamazlar. Zahmet çeken, fakirlik ve miskinlikle bağırıp işen, doyacak kadar yemek bulamayan, doğru dürüst giyinemeyenlerse, öldüklerinde, ebedi bir rahata, sefa ve zevke kavuşacaklar. Ey aziz! Dünya, serseri bir dost gibidir. Fani lezzetlerine aldanıp mağrur olma. İki cihan övüncü Efendimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Saadetle buyurur. Dünya ile münasebetim şu atlı yolcuya benzer. Çok sıcak bir günde güneşin hararetiyle bir ağacın gölgesine oturmak için atından iner. Biraz gölgelendikten sonra atına binip hedefine doğru yol alır. Akıllı insanlar dünyaya bir süre gölgelenecek kadar değer verir, onun fani lezzetlerine meyletmezler. Açlık tokluk, üst baş, ev bark, oğul kız, davar öküz, bağ bahçe ve bostan deyip bunları dert etmezler. Dünyanın peşinde koşanlarla teşriki i mesai etmezler. Bugün ve yarınla sınırlı ömür için ahireti bırakıp nefslerine bağlanmazlar. Hep şöyle düşünürler, bu mülkten, diyardan göçüp kabre varırız, orada çürür, Toprak olur, haşre kadar bekleriz. Evet, akıl sahipleri kabirde kendilerine ne lazımsa bunun peşinde olur. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle buyurur. Dünya bir köprüdür. Bu köprüden geçin. Fakat asla onu imar etmeyin. Dünya, ahirete taşıyan bir köprüdür. Bu köprüye ayak düşüren, onun diğer ucunda, kabrin olduğunu bilmeli. Zira o köprüye bastığında, bir diğeri köprüden geçip kabre varmıştır. Dolayısıyla varılacak hedef uzak sanılmasın. Köprüye ayak basar basmaz, varılacak hedef görünmüştür. İnsanların çoğu, gurur ve gafletle, dünya köprüsünde saray ve köşk inşa etmiş, gelen ecel ile bunların hepsi perişan olmuş onlardan hiçbir iz kalmamış. Niceleri de, benlik davasına kalkışmış, iddialarını ispat edemeyip, yalancı olmuş, ve muratlarına kavuşamamışlar. Hazreti Süleyman aleyhisselam için söylenir, Süleyman'ın mülkü, Süleyman'a erişti. Bu mülk, şu yalancı dünyadır. Mülk burada, Süleyman nerede? O halde, ''Ey kafil ve mağrur kişi! Nasıl bu kişi ölmüş, bu da ölmüş dersin? Ey biçare, cahil ve ahmak! Nasıl bu kişi hasta, bu da hasta dersin? Neden aynı akıbete uğrayabileceğini düşünmezsin? Azrail aleyhisselamın eline düşeceğin, hor ve hakir olacağın aklına gelmiyor mu? Vakarlı iken. Zebanilerin eline düşme. Aklın varsa fani dünyanın sıkıntısını çekme. Kimsenin hatrını kırma. Kimseyi aldatıp incitme. Sahip olduklarını fakirlere dağıt. Elinde tutma. Zira dünyanın kendisi murdar, gamı murdar, gam çekenleri murdardır. Haram olana sahip olma ve onu kaybetme endişesi de haramdır. İçin haram endişelerle doluyken, Allah'ın huzuruna çıkmak üzere, namaza durursun. Allah'tan utanmaz mısın? Kişi elini bağlayıp, namaza durduğunda, eğer gönlü başka şeylerle meşgulse, iki kıbleye taptığını bilmez misin? Böyleleri, Allah'ın huzuruna, gözleri arkalarına çevrilmiş olarak çıkartılacaktır. Melekler, Ya Rabbi, bu kulun, Niye senden yüzünü çeviriyor dediklerinde cevap şu olur. Bu kullarım namaz esnasında yüzlerini Kabe'ye çevirip kıblemi kıble edindiler. Fakat gönülleri benden gayrı olana yönelikti. İşte bu sebeple şimdi yüzleri bana dönük değil. Kimi meşayih şöyle buyurur. Namaz esnasında... Gönlünü Allah'tan ayıran kimsenin kabre konulduğunda bir melek gelip yüzünü kıbleden çevirir. Münker ve nekir melekleri geldiklerinde bu kişinin yüzünü kıbleden döndürülmüş olarak bulurlar. Hazreti Yakup aleyhisselam namaz kılarken Hazreti Yusuf aleyhisselam yanında kundağında yatmaktadır. Namazda göz ucuyla oğlu Yusuf'a nazar eder. Akteala hemen Yakup peygamberi ikaz eder. Ey Yakup! Huzurumdayken Yusuf'u gönlüne getirip gözünü ona mı kaydırıyorsun? Azmi celalim hakkı için ahirette vereceğim cezayı dünyada vereceğim. Benden başkasına nazar eden gözlerin baktığın şeyin ayrılığıyla ağlamaktan kör olacak. Benden gayriye meyleden gönlünde meylettiği şeyin gamıyla dolacak. Böylelikle Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselamı yitirir ve ağlamaktan mübarek gözleri kör olur. Yusuf aleyhisselamı bulamayınca gönlünün gamı gitmez uyuyamaz olur. Evet, Hak teala dostlarının cezasını ahirete bırakmaz. Onları mahşerde rezil etmez. Ey Aziz! Ömründe bir kez göz ucuyla oğlu Yusuf'a bakan Yakup peygambere Hak Teala böyle muamele ederse hep fesat endişelerle namaza duranların haline ne demeli? Ey aziz! Kişinin gönlü ne hal üzre dünyadan ayrılırsa kıyamet gününde o hal üzre olur. Mahşerde insanların içi dışlarına çevrilir. Gönlü ne durumdaysa, şekli de öyle olur. Kimilerinin gönlü, dünyaya dönmüş, Allah'tan başkasına yönelerek, bunlara bağlanmıştır. Kiminin gönlü de, değişmiş, hayvan suretini almıştır. Bunların çirkinlikleri, bu yüzdendir. Mevlana Celaleddin Rumi, Kuddise Sırrıhu buyurur. Ümmetin bedeni, dünyadayken çirkinleşmez. Akıl ve gayretin varsa, gönlünün çirkinleşmemesine çalış. Aziz kardeşim, çalış ve gayret göster ki, gönlünün yüzü çevrilmesin. Değilse, ahirette, gönlün hangi hayvanın suretindeyse, bunun şeklinde diriltilirsin. Ey aziz kardeşim, bu büyük bir musibettir ve dünyanın derdine düşmekten doğar. Şüphesiz bu büyük bir zarardır. İnsan olarak doğup hayvan şeklinde dirilmekten Allah korusun. Dünyada gönüllerini Allah'tan başkasına çevirenler Allah'ın dostu olamaz. Gönlü dünya sevgisine müptela olanlar bu gönül ve canını helak eder. İmanlarını bile kaybederler. Dünya sevgisinin, Karun'a ne ettiğini görmez misin, bilmez misin? Karun, Hak Teâlâ'nın ışmına uğrayıp, mallarıyla birlikte yere geçirildi. Böylelikle cehennemi boyladı.